2006, numaralı konu, Saad bin Ebi Vakkas'ın Kadisiye gününde askerlerine, la havle ve la kuvvete illa billah demelerini emretmesi, evet, Sed bin Ebi Vakkas askerlerine şunları söylemiştir, yerlerinizden ayrılmayınız ve öğle namazını kılıncaya kadar da asla hareket etmeyiniz, öğle namazını kıldıktan sonra ben bir tekbir getireceğim, siz de benim arkamdan tekbir getiriniz, biliniz ki bu tekbir sizden önce hiçbir kimseye ve hiçbir ümmete verilmemiştir, bu tekbir size takviye için verilmiştir, sonra ikinci bir tekbir daha getireceğim, siz de tekbir getiriniz ve hazırlıklarınızı tamamlayınız, üçüncü kere tekbir getirdiğimde de yine tekbir getiriniz, o zaman süvariler diğerlerini savaşmak ve düşmanı kovmak için teşvik etsinler, dördüncü tekbirimde hep birlikte saldırıya geçiniz ve bu sırada da, la havle ve la kuvvete illa billah deyiniz, Enfal suresinin okunuşundan sonra Sed bin Ebi Vakkas tekbir getirdi, onun arkasından çevresindeki askerler de tekbir getirmiş Getirdiler, bunun üzerine diğer bütün askerler de tekbir getirdiler ve harekete geçtiler. Saatın ikinci tekbirinde hazırlanıp üçüncü tekbirinde kahramanlar meydana çıktı ve savaş başladı.